Alhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. E, Elmallah Hamdi Hazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirinden Fatiha e, suresini ee, okumaya gayret ediyoruz. Ee, <gülüyor> ne yazık ki bitmek bilmiyor. Ee, hayırlısı diyelim. Ee, efendim bugün 13. dersimizdeyiz Elmalı Yazır'ın tefsirinde ve henüz Maliki'ye ümitliyim diyemedik biliyorsunuz. Şöyle e, kaldığımız yeri bir hatırlamak ve e, bugün devam edeceğimiz kısma e, iyi bir bağlantı yapabilmek için hatırlayalım. Rahman ve Rahim e, isimleri arasındaki farktan bize bahsetmişti Elmanlı Hamdi Hazır, merhum. E, ve e, bu ikisinin arasındaki farkın Cenab-ı Hakk'ın adaleti ve e, insanların e, akıbette sonuçta e, bir haksızlıkla karşılaşmaması, yaptıklarının karşılıklarını e, bulabilmeleri için bu ikisi arasındaki nüanslara yani Rahman ve Rahim isimleri arasındaki nüanslara dikkatlerimizi çekmişti. Ve e, bir soruyla bitirmiştik geçen hafta. O soru şu, e, şimdi Rahim isminde hem büyük bir müjde var. Yani çünkü Rahim ismi biliyorsunuz. Bizim kendi gayretlerimizle Rahman ismiyle tecelli eden umumi merhametten bize düşen payı doğru yolda kullanmamız neticesinde mükteseb bir sonuç elde etmemiz ve bu ikinci bir rahmete nail olmamız demekti rahim ismi bunu ifade ediyordu ve dolayısıyla bir müjde bildiriyor yani gayret edenlere, çalışanlara nefsine hakim olanlara salih amellerde bulunanlara büyük bir müjde içeriyor fakat aynı zamanda zıbnen bir inzarı dahi barındırıyor içerisinde o da ne eğer çalışmazsan gayret etmezsen sana verilen imkanları nimetleri, sana tanınan efendim ayrıcalıkları bütün mahlukat içerisinde yani bir insan olarak ve insan içinde senin şahsına ait ayrıcalıkları doğru kullanmayı e, hak yolda kullanmayı beceremezsen de burada efendim seni kötü bir akıbet bekliyor dolayısıyla e, efendim e, biraz insanın e, yani o başlangıç bizim elimizde değil ama sonumuz bizim elimizde bu Rahman ve Rahim isimleri arasındaki farkları anlattığımızda böyle bir netice çıkıyor ve demişti ki Elmalı Hamdiyazır e, böyle düşünürsek fakat sadece böyle düşünürsek insanların kendi hayatlarının kendi ellerinde olduğu istedikleri her şeyi bugün de biliyorsunuz çok etkili bir söylem bu e, pek çok efendim eğitimci e, psikolog e, veya kişisel gelişimci e, yazarlar araştırmacılar bize bunu çok e, bazıları çok daha kuvvetli bir şekilde e, sık sık ifade ediyorlar işte hayatın senin elinde sen yeter ki iste istediğin her şeyi yapabilirsin bu gücü içinde barındırıyorsun insan bir şeyi yeter ki istesin Efendim o istediği şeyi mutlaka elde eder gibi böyle hem motivasyon içeren hem de insanın iradesine isteğine ve çabasına büyük bir değer atfeden bir yaklaşım var. Fakat diyor böyle yaparsak böyle düşünürsek diyor insanların zamanla halde sahip göründükleri iradeyi cüz'iyeye, mutlak bir iradeyi külliye ve her kayıttan azade bir ihtiyar yani hiçbir istisnası olmayan tam bir tercih gücü yani sen yeter ki iste seç tercih et senin istediğin şeyin olmaması imkansız e, dediğimizde böyle bir e, sınırsız kayıtsız bir ihtiyar efendim ve bir kudreti halika yani yaratıcı bir kudret kıymeti isnat ederek kendilerini kadir-i kül ve alil hür mutlak mana manada hür bakın bugünkü e, liberal efendim güçlü insan modeline e, çok uyuyor bu yaklaşım ve ebede hakim birer faili muhtar yani dilediğini yapabilecek güce sahip e, gibi tevehhüm eylemelerinden neşet eden bir şirk davası çıkar. Yani insan kendinde böyle bir güç vehmettiğinde buradan bir şirk davası çıkar ki beşeri felaketlerin ve bütün haksızlıkların sebebini bu teşkil eder. Çünkü e, kudreti arttıkça insanların, arzularına koyacağı sınır azalır ve bu diğer insanların haklarını ihlal etmesiyle sonuçlanır çoğu kez. Halbuki ben kısa kısa notlar aktarıyorum geçen haftadan. Halbuki alemde ve hele hayatta her an iradeyi beşerden hariç bir halkı cedid cereyan etmekte. Yani sen bütün alemi kontrol edebiliyor musun? Bütün şartları kontrol edebiliyor musun? Efendim senin dışında her an yeni bir yaratılış cereyan ediyor. Ve nice nice misaller var ki birkaçını vermişti. Vücudu Vücudun hayatın gerek mazide ve gerek istikbalde bütün zımamı, bütün idare ve yönetimi evvelu ahir Hak Teala'nın yedi kibriyasındadır. Yani burada Buradan o kadar e, e, kuşatıcı sonuçlar çıkarmak mümkün ki zaten bugün işte biraz detaylı olarak bunun üzerinde duracak kaldığımız yerden itibaren... E şöyle e mesela diyelim ki Hadi kendimizi geçelim e Size işte çoğu eğitimci böyle söylüyor Bir kısım eğitimci diyelim e Size işte bomboş Bir kağıt gibi hatta böyle Tarif ediyorlar bir çocuk ihsan edildi Tertemiz günahsız Bomboş öğrenmeye hazır Açık işte bir çocuk Emanet edildi çocuklarınız oldu Onları istediğiniz gibi Siz istediğiniz gibi Yetiştirebiliyor musunuz gerçekten Gerçekten yani onların kendi yapılarından gelen ve sizden aldıkları mesajları yönlendirmeleri kendi renklerine bürüyerek, kendi karakterleriyle birleştirerek efendim farklı sonuçlar doğurduklarını görmüyor muyuz? Gör ve böyle olduğunda sonuçta olandan eğer olumlu bir sonuç çıkmışsa tamamen bizim başarımız mı, olumsuz bir sonuç çıkmışsa tamamen bizim suçumuz mu? Bu bile bu konunun içerisinde ele alınması gerekiyor arkadaşlar. Ve neticede demişti ki, Elmanullah diye yazır, faili evvelde gayeyi da hakikatte birdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın evvel ahir isimlerini bize hatırlatarak en başta da o vardı. En sonda da bizim vardığımız noktada da yine onun tesiri var, onun yaratması var, onun... Zaman zaman müdahaleleri var İşte buradan devam edecek bir şeyler söyleyecek diyor ki kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz arkadaşlar bu noktayı hissedenlerin bir kısmı yani insan iradesinde gerçekte ne kadar hürdür gerçekte her istediğini yapmaya ne kadar maliktir kudreti vardır efendim kendi kaderinin hani tabirimi hoşgörün yaratıcısı olabilir mi insan istediği hayatı kendisine gerçekten kurabilir mi? Bu yani insanın iradesinin sınırları var mı? Başlangıçta bize verilen, yaratılışımızla bize verilen her birimize ayrı ayrı verilen o genel insani özellikler dışında tek tek hepimize ayrı ayrı verilen Rahman isminin tecellilerine biz onları alıp Gerçekten her zaman istediğimiz gibi sınırsızca kullanabiliyor muyuz? Bu noktayı hissedenlerin, bu bunu düşünenlerin bir kısmı mazi ve istikbal şöyle dursun halde bile cebri mahza ile olmuşlardır. Yani Bazıları, e, hayır biz hür değiliz, Allah yaratmadıkça biz hiçbir şey e, yapamayız, Efendim, o izin vermedikçe hiçbir şey olmaz. Ayrıca işte biz görüyoruz, insan nice nice hayaller kurarken birdenbire bir felç geçiriyor, bir beyin kanaması oluyor, her şey e, atıl oluyor. Efendim senin dışında şartlar gelişiyor, tam yatırımını yapmışsın, işe koyulmuşsun, mesela bir pandemi çıkıyor, bir savaş çıkıyor, bir doğal afet çıkıyor, dolayısıyla... Bir kısmı işte bu açıdan bakmışlar ve cebri mahza kail olmuşlardır. Yani cebriye mezhebi insanın elinde hiçbir şey yoktur. Her şey yaratıcının elindedir. İnsan kaderin önünde rüzgarın önündeki bir yaprak gibidir. Biz bize verilen rolü sadece oynuyoruz. Bize bir yazılı bir metin verilmiş orada bizim hiçbir dahlimiz yok bu metne diyorlar bazıları. Ee, zaten şimdi burada çok hayati bir şey söylüyor benim bana da çok şifa olan bir cümle bu İnşallah sizlere de e, ışık tutar diyor ki nefsi beşer kuvvet buldukça hep ben acize düştükçe hep sen veya hep o demek ister yani insan bir şeyler başardıkça ben yaptım başaramadıkça da kader böyleymiş işte o öyle takdir etti, Allah öyle takdir etti. Ya da senin yüzünden, karşısında işe suçlayacağı biri vardır, senin yüzünden der. Yani insan kuvvet buldukça, kendisinde güç hissettikçe, istediği sonuçları aldıkça bunları kendinden bilmeye, istemediği sonuçlarla karşılaştıkça da bunları kadere havale etmeye meyyaldir. Ortada aşikar olan hakikat ise, biz hakikatin böyle çok kolay olmasını istiyoruz eğer her seferinde her şeyi tekrar gözden geçirmek bizi yoruyorsa bize zor geliyorsa arkadaşlar istiyoruz ki bir tane formül olsun hayatın her yerine her aşamasına uysun istiyoruz İşte tamam kaderciysek diyoruz ki biz rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz Allah ne takdir ettiyse o olacak diyoruz. Ve düşünsenize o zaman çok fazla bir şey düşünmenize gerek yok, yorulmanıza gerek yok, planlamanıza gerek yok. Zaten ne yazılmışsa onu göreceksiniz. E veya tersi işte e, o da kolay bir yol. Aslında hani daha çok gayret gerektiriyor gibi görünüyor ama çok kolay bir yol. Her şey benim elimde ama onun da çok acı sonuçları var. Her şey senin elindeyse o zaman her şeyden sen sorumlusun. Her şeyden. Sen sorumlusun o zaman. Yani bu kadar... E, İktidar, bu kadar kuvvetli bir iktidar, bu kadar büyük bir sorumluluk demektir doğal olarak. Efendim zor olan ise her olayda kaderin payını ve kendi payını ayırt edebilmek demektir. Üstelik de bu her olayda tek tek e, yeniden ele alınması gerekir. Çünkü hepsinin dozları farklı farklı. İşte Elmalı diyor ki ortada aşikar olan hakikat ise ne öyle ne böyledir. Emrun beyne emreindir. İkisinin tam ortasıdır. Yani efendim ne cebir ne mutlak ihtiyar. Yani insan ne kaderin önündeki, kaderin önünde rüzgarın öndeki yaprak gibidir ne de her istediğini yapmaya muktedirdir. Beşeriyet cisim ile ruhun bunların nereden çıktığını da unutmayın bağladığı yeri. Rahman ve Rahim isimlerinin tefsiri sadedinde bunları anlatıyor. Beşeriyet cisim ile ruhun, akıl ile kalbin kabiliyet ile faaliyetin ızdırar ile ihtiyarın muhassasıdır. ızdırar e, sizin yani bir şeye icbar edilmeniz, bir şeyi zorla yapmanız. İşte kader dediğimiz şey mesela işte cinsiyetiniz, ırkınız, diliniz, milletiniz, yaşadığınız zaman bunlar hep ızdırarlıdır. Yani siz seçmediniz bunları. Bunlara bunlar size hazır verildi. Bunlara mahkumsunuz yani. Eee İhtiyar ise sizin tercihiniz, sizin seçiminiz, sizin tercihiniz. Beşeriyet tekrar edelim. Cisim ile bu ızdırar ve ihtiyar kelimeleri de çok geçecek. Onun için lütfen aklımıza yerleştirelim. ızdırar bir şeye mecbur kalmak zarardan geliyor yani. Sizin böyle hani onu yapmaya mahkum olmanız, elinizin mahkum olması demek. İhtiyar ise hayrı tercih etmek. Yani kendi iyiliğinizi seçebilmeniz, kendi iste istediğinizi seçebilmeniz demek. Beşeriyet cisim ile ruhun, akıl ile kalbin, kabiliyet ile faaliyetin, ızdırar ile ihtiyarın muhassalasıdır. Bunların e, ortak ürünüdür, beşer. O yani insan ne mecburi mutlak ne de faili mutlaktır. Ben onu acizane Rabbim inşallah yanlış söyletmesin. Evet bize yazılmış bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Yani kader var ama doğaçlamaya izin veren bir kader. Evet bir senaryo var ama doğaçlama yapabiliyorsunuz. E, doğaçlama yapsam da sonu değişmeyecek senaryo yazılmışsa diyeceksiniz. Hayır senaryo sürekli yeniden yazılıyor. Efendimiz'e sormuşlar, Ya Resulallah dua kaderi değiştirir mi? O da diyor ki dua edeceğin de kaderinde vardır. Yani sen dua edeceksin ve ona göre sonuç şöyle olacaktı iken normal şartlarda sonuç ona göre değişecek. Dolayısıyla her duaçlamada biz oyunun yani oyun çok seçenekli. Anlatabiliyor muyum? Böyle yol ayrımları var. O yol ayrımlarında sizin girdiğiniz yöne göre oradaki sonuçla karşılaşıyorsunuz. Bu bapta nazri ula nazri kusva'nın aynıdır. Yani ilk bakışla son bakış aynıdır. Tetkiki felsefi davasıyla işi işgal edenler, yani burada felsefi bir inceleme gayesiyle İşi şüpheye düşürenler ne ciheti ızdırarı serbedebilirler yani ne bizim insanlığın kendi seçimlerinin dışında zorunlu olarak mahkum olduğu eli mahkum olan kaderin rolünü yokmuş gibi gösterebilirler. Ne de ciheti ihtiyarı ne de insanın kendi seçimlerinin etkisini inkar edebilirler. Yok gösterebilirler yani ne kadar felsefi açıdan konuyu tetkik ederseniz edin insanın ne ızdırardan ne de ihtiyardan birine sadece birine Efendim bütün hayatını bağlaması imkansız Çünkü gerçekten bizim mecbur olduklarımız var ve gerçekten bu mecburiyetler içerisinde bize verilmiş seçim hakkının olduğu yerlerde var Arkadaşlar ben acizane bu kadar konuştuk madem ee, çok kabaca tabii ki yoksa kader konusu yani ciltler dolusu yazılmış tarih boyunca hala da en çok tartışılan konuşulan konulardan biri. Ee, benim zihnim basit düşünmeyi seviyor ee, buradaki basitlik sade anlamında yani. Efendim e, ve kendime şöyle bir çıkış yolu bulmuştum bu konuyu düşündüğümde ve işime yaradı. İnşallah sizlerin de işine yarar. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Kıyamet günü Allah Teala bana neyin hesabını soracaksa orada benim de bir tercih hakkım vardır. Evet kaderin rolü vardır ama benim de bir seçim hakkım, benim de bir hürriyetim, seçme hürriyetim vardır. Neyden beni sormayacaksa o mutlak kaderdir. Mutlak kader yani benim hiçbir seçim hakkımın olmadığı Allah'ın takdiri pür kader diyorum ben ona. Ee, misal verelim, örnek verelim. Mesela Cenab-ı Hak bana diyecek mi ki Fatma Bayram gel buraya bakalım sen niçin erkek olmadın? Yani erkek olsaydın neler yapardın? Ne işte ne hizmetler ne şunlar ne bunlar <gülüyor> Tabii Tabi orada parantez açık bir ünlem koyabiliriz. Efendim diyecek mi Allah Teala? Ya da niye sen 1500'lerde doğmadın? Çok daha elverişli şartlarda veyahut da 3000 yılından ne olacağını bilmiyoruz belki de. Gelecek daha elverişli olacak bilmiyoruz. Niye şu tarihte doğmadın mesela diyecek mi Allah Teala? Demeyecek arkadaşlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir ayet kelime var. Melekler yeryüzünde böyle devamlı ezildikleri için dinlerini yaşayamayanların canlarını alırken Onlara diyecekler ki niçin siz dininizi yaşayamadınız? Onlar da diyecekler ki biz çünkü müstezaflardandık. Yani biz zayıf bırakılmıştık, eziliyorduk. Tepemizde bize eziyet eden e, zalim otoriteler vardı diyecekler. Bakın görüyorsunuz yani bu devamlı böyle şey vardır bazı insanlar. Ben de bazen o gruba girdi, yakın olduğumu hissederim. Arkadaşlar, O yüzden de iyi biliyorum o duyguyu yani. Hep etraftan şikayet eden, hep şartlardan şikayet eden, hep böyle şikayet demeyeyim de yani hep kendini mağdur gören bir yaklaşım vardır. Bizim de bu hoşumuza gider. Çünkü ben mağdurum. Mağdursam eğer e, tamam yapacak bir şeyim yok yani. Çünkü bana böyle davranılıyor. Ben, ben sınırlanıyorum. Bana eziyet ediliyor. Benim elimden haklarım alınıyor diye düşünüyoruz ve tamam yapacağım bir şey yok yani. Mağdur mağdur olmayı sevmek var yani bazılarımızda. Efendim melekler onlara diyecekler ki ayetin bu bu kısmı beni çok etkiliyor gerçekten. Elem tekun ardullahı <gülüyor> vasiaten fetuhaciru Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya. Yani hayır siz ezilmediniz, sizi ezen kimse yoktu değil. Yani gerçekten ezilmişler demek ki. Hani o kabul ediliyor melekler tarafından. Ama bir yerde eziliyor olmak mazeret olmadığını, senin bir seçim hakkın olduğunu, oradan bir çıkışın olduğunu ama o çıkışı yapamadığını, yapmadığını hatırlatacak melekler. Onun için arkadaşlar her zaman... Ee, içinde bulunduğumuz durum gerçekten bizi engelleyen, sınırlayan işte bizim hayra ulaşmamıza, hayrı yaşamamıza engel olan, zorlaştıran bir durumsa oradan bir çıkış yok mu gerçekten diye e, bakmamız lazım kendimize insanın e, dindarlığı tekam, ben dini açıdan anlattığım için mesela hayat başarısı da böyle efendim e, hedefleri, tekamülü efendim ne yapacaksanız yani siz hani insanı kamil mi olmak istiyorsunuz çok zengin mi olmak istiyorsunuz işte ne yapacaksanız çok alim mi olmak istiyorsunuz onu burada yapacaksınız ve burada sizin seçiminize kalan yani hayatın sizin seçiminize bıraktığı anlarda onu yapacaksınız dolayısıyla orada bütün inisiyatifi ele almak ben mesela şunu da görüyorum Tabi insanın bunu başkalarında görmesi çok kolay gel de kendine bak diye biriniz bana e, söylesin sen de kendine bak desin yani e, efendim, e, başkasında görmek çok kolaydır bunu. Bazı insanlar da arkadaşlar e, kritik konularda hiç inisiyatifi eline almaz ama sonuçtan da mutlu olmaz. İnisiyatifi eline almıyorsan yani karar aşamalarında hiç müdahil olmuyorsan sonuca da razı olacaksın. Yani bunun o kadar çok yansımaları var ki hayatın siyasi yönüne, ticari yönüne, efendim ilmi yönüne, ahlaki boyutuna, insan ilişkilerine, aile ilişkilerimize yansıyan çok büyük etkisi olan, çok kapsamlı yani hayatımızın her anını ilgilendiren bir mesele bu ızdırara mertebe ayırmak, yani insanın başına gelenlerden ve hayatta karşılaştığı durumlardan bazılarının kaçınılmaz olduğunu, kendi elinde olmadığını, kontrol dışı deniyor bunlara. ızdırara mertebe ayırmak, yani böyle bir alan var, ihtiyara bir mevki vermektir. Yani sen dersen ki benim hayatımda bak şuralarda ben gerçekten yapacağım hiçbir şey yoktu. O zaman onun dışındakilerde yapabileceğim bir şeyler var demektir. Burada şimdi Stephen Covey'i de analım. Stephen Covey proaktif insanları anlatırken benim çok ilgimi çeken bir tasnif yapıyor. Diyor ki proaktif insan enerjisini ilgi alanında tüketmez, etki alanında tüketir diyor. İlgi alanınız yani belki onların tercümelerinin tam karşılamadığı düşünüyorum ben. O yüzden İngilizce bilenlere bu kitapları aslından okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bazen tercümeler e, o alanın uzmanı olmayan tamam dili bilebilir ama o alandaki terminolojiyi bilmeyenler tarafından da yapılabiliyor. O yüzden bazen kuşku duyuyorum. Bilgi alanı dediği burada yani senin evet o konuyu düşünüyorsun ama elinden hiçbir şey gelmeyecek bir konu. Nedir mesela? Ben size söyleyeyim. <gülüyor> Nedir? Mesela arkadaşlar ben sıcaklarda bütün kapasitenin %50'ye indiğini düşünüyorum. Hissediyorum bunu yani. Ama bu benim kontrol edebileceğim bir şey değil. O zaman işte çok sıcak, çok sıcak, işte ben burada çalışamıyorum, yapamıyorum, işte çok yoruldum, başım ağrıyor bilmem ne. Devamlı sıcağı konuşmanın ve devamlı ona odaklanmanın değiştirebileceğin hiçbir şey olmadığı için ya işte evden çıkmayacaksın klimayı açacaksın ya işte ona göre e, neyse yap, yani etki alanına çekmen gerekiyor konuyu tamam konun şimdi sıcak mı senin peki burada ne yapabilirsin giyimini ona göre seçebilirsin işte dışarı çıkmayabilirsin belli saatlerde hiç çıkmayabilirsin işte ne bileyim e, belki seni rahatsız eden nemdir bir nem emici bir şeyler yapabilirsin Anlatabildim mi? Yani yapabileceklerine odaklanman gerekiyor. İşte Elmalı Hamdi Hazır ne dedi bakın? ızdırara mertebe ayırmak ihtiyara bir mevki vermektir. Şurada birkaç kelimeyle bütün hayatı bütün o Stephen Covey'in anlattıklarını özetledi. Yani sen hangi durumlar senin elinden hiçbir şey gelmeyen kaçınılmaz durumlar? Yani ilgi alın. Hangi durumlarda ise sen tercih yapabiliyorsun? Daha doğrusu bu konunun hangi kısmında yapabileceğin bir şey yok, hangi kısmında yapabileceğin bir şey var. Bunu fark etmiş olursun. İhtiyara mevkiyi ayırmak yani insanın kendi sorumluluğunu, kendi gücünü fark etmesi de ızdırara mevkiyi vermektir. Neye gücünün yetmediğini de ayırt edebilmesi, bilmesi demektir. Ne cebri mahs yani sırf cebir yani biz... İşte cebri, Cebriye'nin e, düşüncesini en güzel özetleyen cümle rüzgarın öndeki yaprak gibi. Biz rüzgarın öndeki yaprak gibi değiliz. Cebri mahs yani hayat sırf Cebr ile yaratıcı takdir ediyor sen de onu yaşıyorsun. Hayat sırf böyle değil. Ne cebri mahs ile icabı mahs yani determinizin min davayı ızdırarları ne de hürriyeti mutlaka ve tamme. Bu da yani mutlak hürriyet tam bir hürriyet. Ben istediğim her şeyi yaparım. İşte bugün kişisel gelişimcilerin çoğunun söylediği. Buna da liberalizm diyor. Yani her şeye gücün yeter. Sen her şeye kadirsin. Bunların yani e, hürriyeti mutlaka ve tamme mütte'ilerinin ihtiyarı halikane davalar. Yani yaratan bir kudreti te benzetmeleri kişinin seçimlerine hiçbir zaman mizan hakikatin bedahetiyle karşılaşamazlar. Hakikatteki ölçülülük yani hakikat işte o nedir hakikat? Evet başına gelenlerin bir kısmı ızdırari bir kısmı da ihtiyari. Mesela başka bir örnek vereyim. Arkadaşlar diyor ki zekayı tarif edenlerden bir bazıları, zeka bir uyum yeteneğidir diyor. Yani zeki insan içinde bulunduğu ve değiştiremeyeceği şartlara nasıl uyum sağlayabileceğini geliştiren, bunun yollarını daha kolay bulan insandır diyor. Tamam, güzel. Peki zeka bizim elimizde mi? Zekamız. Biz mi seçtik yani zekalarımızı? Anlatabiliyor muyum? Yani ben Öğrencilere baktığımda, böyle çevremdeki öğrencileri gözlemliyorum arkadaşlar, sadece çalışmakla olsaydı, mesela benim bildiğim birkaç öğrenci var, değil Türkiye'nin dünyanın en iyi üniversitelerine girmeleri gerekirdi. O kadar çok çalıştılar yani. Dolayısıyla bazılarına Allah Teala zekayı bol bol vermiş, küçük bir çalışmayla çok ilerleyebiliyorlar. Burada hemen ben bir parantez açayım. Çünkü gençlerin en çok sorduğu soru bu konuda. Peki o zekası daha dar olanın veya herhangi bir kapasitesi daha kısıtlı olanın ne kabahati var? Arkadaşlar soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Onun bir kabahati yok. Soruyu şöyle sormamız gerekiyor. Kendisine zeka başta olmak üzere bütün yeteneklerden çok çok verilmiş olanın ne sorumlulukları var diye sormamız gerekiyor. Çünkü az verilenin bir kabahati yok ki. Zaten ona sorulmayacak. Çok soru sorulmayacak çünkü az verilmiş. Çok verileni bizim sıkıştırmamız gerekiyor. <gülüyor> Anlatabildim mi? Kendimizle de ilgili öyle. Yani şimdi düşünün yakınınızda akrabanız veya tanıdığınız biri hayat boyunca hastalıklarla uğraşmış. Yani yataktan kalkıp sokağa çıkması bile e, istisnai birinin yardımı olmadan. Şimdi onun vereceği hesapla hayatı boyunca grip bile olmayan bir insanın vereceği hesap bir mi arkadaşlar? Veya işte 25-30 yaşında bir kazada can vermiş olanla 90 yaşına kadar yaşamış olanın vereceği hesap bir mi? Dolayısıyla kaderdeki bu farklı taksimat da adaletsizlik yok. Hatta onu şöyle bir benzetmeyle anlatıyorum. Biz benzetmeyi sonra söyleyeyim. Biz arkadaşlar verilmeyene yani eksik verildiğini düşündüğümüz kişilere acımaktan fazla verildiğini düşündüğümüz kişilere sorumluluklarını hatırlatmayı ihmal ediyoruz. O kadar çok acıyoruz ki. Halbuki ona niye acıyorsun? Yani onu acıyorsun derken tabii ki merhamet edeceğiz de. Yani onun hesabı yok işte. Çünkü verilmemiş. Asıl şimdi şu çok verilene... Gitmemiz gerekiyor. Ona dememiz gerekiyor. Sana bu neden verildi? Biliyor musun? Hiç düşündün mü yani? Sana bu, bu kadar çok neden verildi bu? İlim, zeka, sıhhat, efendim, ömür, boş vakit. Yani biz şimdi e, böyle işlerini kendi yapan insanlar... Yani 10 dakika boşluk bulmaya çalışıyoruz öbürü de hiçbir iş yapmadan bütün gün böyle ne yapsam diye düşünüyor. Şimdi onun hesabıyla ötekinin hesabı bir olacak mı? Ona ona dememiz gerekiyor bu imkanlar sana niye verildi? Bu hayat sana niye verildi? Bu zeka sana niye verildi? Hiç düşünüyor musun? dememiz gerekiyor. Benzetmem de şu arkadaşlar. ve ee, Hep aynı örneği veririm bazılarınız belki 500. kere dinliyor kusura bakmasınlar. Aynı kişiyi dinlemeye devam ederlerse böyle olur. Efendim, bir restorana gittiğimizi farz edelim. Ben gidiyorum, oturuyorum masaya bir menemen söylüyorum. Siz de gidiyorsunuz, diğer masaya oturuyorsunuz. İşte başlangıçlar, ara sıcaklar, soğuk bezeler, efendim ana yemekler, işte salatalar, tatlılar, içecekler, her şeyi her şeyi söylüyorsunuz. Sofrayı donatıyorsunuz bilmiyorum fiyatları yerine göre değişir ben çıkıyorum 20 lira diyor kasadaki 20 lira veriyorum siz geliyorsunuz kasaya 500 lira diyor şöyle deme şansınız var mı ama neden o 20 lira veriyor ben 500 lira veriyorum işte kaderle hesabı beraber düşünmezseniz ahiretle dünyayı birlikte düşünmezseniz arkadaşlar bu taksimatın içinden çıkamazsınız her zaman size haksızlık varmış gibi görünür yani biz kaderdeki taksimatta asla ve asla haksızlık olmadığını nerede anlayacağız hesap verirken kasaya gittiğimizde anlayacağız arkadaşlar. Bakacağız ki e, ne ka ekmek o ka köfte yani. Cenab-ı Hak ne verdiyse onu isteyeceksizden. Letüs elüne yevme idin anin bütün nimetlerden sorulacaksınız diyor. Verdiği her nimetten Allah Teala onun karşılığını Onunla ne yaptığımızı, ne yaptığımızı bize soracak. Beşerde ciheti ızdırar. Yani insan hayatında bazen böyle kaçınılmaz, kontrolümüz dışındaki zorunlu yaşadığımız işte sınavlar, eksiklikler vesaire kudretullah'ın şahidi. Ciheti ihtiyar ama yine de her durumda senin hani bir seçimin var. Mesela diyeceksiniz ki ızrari durumlarda benim ne seçimim var? Yani bir deprem oldu, bir afet oldu. Benim orada ne, ne yapabilirim? İsyan edebilirsin. Efendim razı olabilirsin. Ee, Allah'a sığınabilirsin. Allah'a inkar edebilirsin. Kimileri böyle e, imtihanlardan sonra Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyorlar. Neden kötülük yaratıyor diyorlar mesela. Yani... O olaya vereceğin tepkiyi seçiyorsun. Yani her durumda aslında hem ızdırarı, hem ihtiyarı hususlar böyle iç içe karışmış şekilde. Ciheti ihtiyar, yani senin o durumda bir durumla karşılaştın. Bunun bir ızdırarı tarafı var, bir ihtiyarı tarafı var. Yani bir kaçınılmaz, zorunlu ve kontrol dışı olan kısmı var. Orada o Allah'ın kudretini sana gösteriyor. Bir de senin seçimine bırakılmış olan taraf var. Orası, orası O da Allah'ın şahididir. Allah'ın iradesinin o külli iradesinden sana verdiği cüz'i iradenin şahididir. O kendi kendine kalırsa ademde muzdar, Halik Teala'nın icadıyla da vücutta muzdar ve aynı zamanda rahmeti hak ile talebi amelde muhtardır. Çok şahane bir formül. Şimdi açıklayalım. O yani insan kendi kendine kalırsa yani Cenab-ı Hak ona hiç müdahale etmese insana hiç müdahale etmese ademde muztardır. Yokluğa mahkûmdür. Allah Teala'nın onu var etmeyi dilemesiyle ancak insan varlık sahasına çıkar. Halik Teala'nın icadıyla yani yoktan var etmesiyle vücutta muzdar. Yani şunu da diyemezsin neden beni yarattı bana mı sordu evet sana sormayacak burada muzdarsın burası senin hayatının kontrol dışı olan kısmı ve kontrol dışı olan kısımlar bir yaratıcının varlığını seni seçen dileyen var etmeyi dileyen ve sana söz geçiren kudret geçiren kudreti senin üstünde olan bir yaratıcının varlığını sana gösteren kısımlar. Hazreti Ali'nin çok sevdiğim, çok derin bir sözü var. Diyor ki Hazreti Ali, ben Allah'ın varlığını bazı dualarımın kabul olmamasından bilirim diyor. Yani Allah'ın Allah olduğunu yani. Çünkü benim emir erimle haşa Allah Teala bazıları böyle hizmetçi Tanrı anlayışı deniyor ona bazıları Allah Teala işte getir getirecek ver verecek affet affedecek işte sil silecek işte şunu, şunu bana kısmet et edecek işte falan değil mi gençler diyor ki hayırlısı hayırlısıysa olsun diyoruz hayırlısıyla olsun hocam diyor yani o kadar istiyor ki o kişiyi efendim hayırlısı hem hayırlısı o olsun hem de olsun yani Allah Teala da senin emirlerin ne istiyorsan yapacak böyle mi işte bazı istediklerinin hem de çok istediklerinin olmaması Allah'ın Rabbül Alemin olduğunu gösteren, mutlak halik, mutlak yaratıcı, mutlak kudret sahibi olduğunu gösteren hususlardır diyor Hz. Ali. Yani şimdi demek ki insan kendi haline bırakıldığında yoklukta yokluğa mahkum, Allah onu var etmeyi dilediğinde de varlığa mahkum. Yani yok olmayı dileyemez. Çünkü Allah seni var etmeyi diledi. Senin dileğinle Allah'ın dileği çatıştığında Allah'ın dileği olur. Ve aynı zamanda rahmeti hak ile Allah'ın rahmeti sayesinde talebi amelde muhtardır. Yani bir şeyi yapmayı isteme kudreti ona verilmiştir. Allah'ın rahmeti sayesinde. Ve bu sayede mukadderatının bir kısmını kendi isteğiyle yazar. Doğaçlama dediğim şey. Hasılı şu, bu iki şehadetle insan bu vücutta ve bugün şu an şu zamanı halde tarafı haktan izafi ve müstear bir milki muvakkat ve mukayyedi ve müsaadeyi hakka mazhar bir salihiyet niyabiyeyi yani bir memuriyeti hayiz olduğunu ne inkar etmeli yani insan bilmeli ki şu anda bir milki muvakkat ile yani sana bir kudret verilmiş ama geçici bir kudret her an senden alınabilir kendinden değil kendinden olsaydı bacakların hiçbir zaman titremezdi gözlerin hiçbir zaman zayıflamazdı işte yerdin yerdin kilo almazdın ne bileyim yani zekan her zaman çok kudretli olurdu her şeyi anlardın şık diye Efendim, çünkü bunları yapamaman bazı şeyleri yapamaman veya zaman içerisinde kaybetmen neyi gösteriyor bu sana verilenler muvakkaten verildi geçici olarak verildi bir mülki muvakkat ve mukayyet kayıt altında ee, yani mutlak değil, sınırsız değil, sınırlı ve efendim geçici bir mülkün, bir kudretin var ve müsaade-i Hakk'a mazhar Cenab-ı Hakk müsaadesiyle vücut bulmuş bir salahiyeti niyabiye yani niyabeten, asaleten değil de vekaleten efendim bir yetkin var. Bir söz sahibisin ama vekaleten yani Allah sana izin verdiği için müsaade hakka masar Allah sana isteme izni verdiği için bir şeyleri isteyebiliyorsun. Dolayısıyla insan böyle bir makamı böyle bir memuriyete haiz olduğunu ne inkar etmeli ne de yani cebriye inkar ediyor. Diyor ki hayır benim hiçbir yetkim yok diyor hayatımla ilgili diyor ne yazılırsa buraya diyor o olacak diyor. Bunu inkar etmeyeceksin diyor. Ne de bu salahiyet ve memuriyette yani sen bir Allah'ın ikramı sayesinde onun sana tanıdığı hürriyet sayesinde işte diyelim ki memurken imza atabiliyorsun. Senin imzanla bir şeyler oluyor değil mi? Peki memuriyetten alındığında artık imzan geçerli oluyor mu? Orada senin adın açılıyor mu imzahanesine? Açılmıyor. Çünkü azledildin veya emekli oldun ayrıldın artık imza yetkin yok. İşte insanın hürriyeti de öyle. İşte bu hürriyete, şey bu memuriyete, bu yetkiye, bu yetkide kendini layen azil, asla azledilemez, layus el, sorgulanamaz bir asıl, asil zannetmemelidir. İnsan kendisini ne hiçbir yetkisi yok, efendim bir mahkum ve mecbur olarak görmeli, ne de sorgulanamaz, azledilemez bir asıl yetki sahibi gibi görmelidir. İnsan istikbaldeki mükafat ve mücazatı, burada şimdi bir başka yönüne geçti konunun, burası da çok etkileyici. İnsan istikbaldeki mükafat ve mücazatı verecek değil, alacaktır. Yani sen cenneti, mükafatları, oradaki işte rızaları, makamları, Verecek misin? Veren misin? Yoksa onları isteyen, alacak olan mısın? İnsan istikbaldeki mükafat ve mücazat veya cezayı verecek değil alacaktır. Hem de haldeki bütün vesayeti kudreti milki müstarı kesildiği zaman da alacaktır. Yani bütün gücünü kaybettiğin zaman alacaktır almak mevkii ise malik mevkii değil ihtiyaç mevkiidir sen gerçekten insanın arkadaşlar bu kadar söze bile gerek yok insan gerçekten kendinin sahibi olsaydı ölmezdi bakın bütün insanlık işte ne zamandan beri lokman hekimden beri ölümsüzlüğü arıyor olabilecekse işte şunu donduruyor bunu donduruyor işte filan değil mi ömrü uzatmanın yollarına bakıyor falan ölmezdi bazı hastalıklar olmazdı efendim ne bileyim ihtiyarlamazdı gücünü kudretini kaybetmezdi dolayısıyla almak mevkii malik mevkii değil malik değilsin sen ya yani. sana geçici olarak bir yetki verilmiş o kadar o da işte asıl dünyaya kıyasla birkaç saatliğini Birkaç saatliğine sana bir yetki verilmiş. O yetkiyle bazı imzalar atıyorsun, bazı kararlar alıyorsun. O aldığın kararlar, yani birkaç saat sonra senden alınacak o yetki, o süre içerisinde aldığın kararlar senin sonsuz hayatını belirleyecek. Oradaki yerini belirleyecek. Milki tam, yani gerçek hakimiyet, hem yeden hem de rakabeten malikiyettedir. Yani hem elinde bulundurmak, bütün gücü, kudreti elinde bulundurmak, hem de rekabeten hem de bütün kontrolü de elinde tutmakla mümkündür. Mülkü tam budur yani. Hem her şeye maliksin, her şey senin, hem de o her şeyin devamı için gereken bütün şartların kontrolü desen de sende. Kontrol desen de sende. Bu ise yerleriyle, gökleriyle, mekanlarıyla, zamanlarıyla, efradıyla, envaıyla, besatatıyla, mürekkebatıyla yani basit formlardan en kompleks, en karmaşık formlara kadar maddeleriyle, kuvvetleriyle, kabiliyetleriyle, faaliyetleriyle bütün aleminin maliki, mübdi, yoktan var edeni, halıkı, yaratıcısı, mürebbisi olan Allah Teala'nın mülkü mutlakıdır. İşte Maliki'ye ümitliğine hazırlık yapıyor şu anda. Yani sen çok muvakkat, geçici bir yetkiyle hem de bütün kontrol yetkisi olmayarak yani, kontrol yetkisi olmayarak vekaleten, asaleten değil vekaleten bu sahip olduğunu düşündüğün şeylere sahiplik yapıyorsun. Asıl sahip olmak demek hem mülkün sahibi olması hem hem de o mülkün başına gelebilecek her şartı kontrol edebilen kişi olmakla mümkün. İşte o da en basitinden en karmaşığına kadar bütün o sistemleri, o mülkü ilgilendiren bütün sistemleri kontrol gücünü elinde tutan göklerin, yerin, bütün aleminin maliki, mübdiyi, yoktan var edeni, bedi isminin başka bir formu, halıkı, mürebbisi olan Allah Teala'nın mülkü mutlakıdır. İşte Rabbul Alemin denildiği zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman şumulu istirak, tam kapsama ile bütün o vahimeler bertaraf olmak ve Allah Teala'nın ezel ve la ezelde, başlangıçta ve yani Sonsuz başlangıç ve sonsuz son diyelim Ezel ve la Ezel'de maliki mutlak olduğu anlaşılmak lazım gelirse de Bir taraftan rahmet ilahiyenin Muzaafyu ati Kat kat genişleyen açılan genişliği kapsamı, Diğer taraftan beşeriyetin gafleti dolayısıyla istishabı hal içinde insanların mükafat ve mücazat gününe dahi bir nevi malikiyeti ve hakimiyeti hatırasının az çok vurudu ihtimalini büsbütün kat etmek için Maliki Yevmit din buyurulmuştur. Ne demek istedi? Bir defa bütün mülkün Allah'ın elinde olduğunu şu an için yani bizim gördüğümüz şu an var eden devam varlığı devam eden bütün bu kainatın gördüğümüz görmediğimiz bütün alemlerin sahibi maliki halikı elinde tutan kontrol eden her şeyi onun olan asaleten sahip olan efendim mutlak irade sahibi olanın Rabbül Alemin olan Allah olduğunu bilmemiz gerektiği gibi insan gaflet edip istishabı hal içinde yani şu içinde bulunduğu hani bir yetkisi var ya bir söz söyleme şeyi tanınmış ya ona efendim bir tercih yapma hakkı tanınmış ya bir böyle kararlar alabiliyor ya buna böyle alışıp bunu böyle asıl zannedip insanların mükafat ve mücazat gününe yani sonumuza sonda karşılaşacağımız duruma da bir malikiyet ve hakimiyet aklımıza gelir mi acaba diye bunu tamamen bu ihtimali tamamen büsbütün kat etmek, kesmek, yok etmek için Allah Teala diyor ki Malikiyevmiddin yani Allah bu alemlerin sahibi olduğu gibi Elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olduğu gibi din gününün de sahibidir. Sakın aklına bir şey gelmesin. Yani ben böyle şu, şu anda işte bak istiyorum oluyor çıkıyorum gidiyorum işte kalkıyorum namaz kılıyorum tevbe ediyorum zikir ediyorum Kur'an okuyorum ilim yapıyorum veya işte sadaka veriyorum. Yani biraz hakimim yani e, hayatıma bu böyle böyle devam edecek öbür tarafta da devam edecek sakın aklına gelmesin diye efendim Malik Yevmiddin buyurulmuştur ve burada inzar İnzar neydi? Akıbeti hatırlatarak korkutmaydı. Yani böyle sağlıksız bir korku değil. İnzar çok sağlıklı bir korkutmadır arkadaşlar. Başına gelecek olanı önceden bildirmek demektir. Başına gelecek olanı önceden bildirerek bu inzar, o rahim isminin içerdiği inzar, başta söyledim. Efendim biraz böyle tasrih ediliyor, açıklanıyor. Çünkü din kelimesi, tabii burada şimdi nereye, nereye girecek? Uzun uzun efendim. Eyvmi din, yevmi kıyame midir? Yevmi ceza mıdır? Yevmül ahire midir? Neden öyle demedi de din günü dedi? Bunları açıklayacak. Din kelimesi lisan-ı Arap'ta ceza, hesap, kaza, siyaset, taat, adet, hal, kahır, nihayet bütün bunlarla alakadar ve hepsine mebna ve miyar olan millet ve şeriat manalarına gelir. Ve bunun doğrudan doğru kıyamet manası yoktur. Yani Maliki Yevmiddin'deki dinde kıyamet doğrudan doğruya dolaylı olarak var. Ama doğrudan doğruya kıyamet manası yoktur. Ve burada evvelki ceza sonuncu dini maruf manalarıyla iki tefsiri muteber vardır dedi. İki nokta üst üste. Evvela ceza yani karşılık günü. Şimdi ceza, kelime, e, ceza anlamı var ya dinde. Bakın başta ne dedi? Din kelimesi lisan-ı Arap'ta ceza hesap. Diye başladı saymaya. Evvela ceza, atide mesuliyet demek. Ceza, biz onu söyleyeyim. Arkadaşlar sıcaklardan mütevellit. Bak hemen bir gerekçe buluyorum bazı şeyleri atlamama. Biz Türkçe'de cezayı yaptığımız yanlışlara karşılık başımıza gelen olumsuz durumlar olarak kullanıyoruz. Arapça'da ise ceza mutlak anlamda yani olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir karşılık demek. Yaptıklarımızın karşılığı demek. Evvela ceza atide mes, e, mesuliyet. Hissi mesuliyet tatbiki mesuliyet manalarını da tazamın eder. Yani senin bugün yaptıklarından sorumlu olduğunu, bunların neticelerini gelecekte göreceğini ifade eder ceza kelimesi. Bunun için yevmit dinin lisanımızda bir ismi de Ruzi cezadır. Allah rahmet etsin bu kelimeleri bizim günlük hayatımıza kazandıran ecdadımıza. Ruzi ceza, ceza günü. Lakin şunu unutmamalıdır ki aslında ceza kelimesi şimdi mütearef olduğu gibi yani şimdi böyle günlük hayatta böyle bilindiği gibi yalnız ikab ve ukubet demek olmayıp yani azap demek olmayıp Acı bir, affedersiniz, ukubet demek olmayıp iyi veya kötü yapılan bir işin tatlı veya acı karşılığını, ecrini vermek manasında mastardır. Ve isim olarak bu ecre dahi ıtlak olur. Yani verilen karşılığa dahi ceza denilir. Mesela Allahu hayran. Arapçada bir, çok meşhur bir duadır. Allah karşılığını hayırlı Versin, hayırlı karşılık versin sana. Yani iyi bir şey yaptınız birisi teşekkür ederken böyle diyor. Binaenaleyh yevm-i ruzi ceza, her işin karşılığı verip bitirileceği son gün tabiri aharla istikbalde mükafat ve mücazatın tevzi olunacağı, dağıtılacağı vakit demektir ki lisan-ı şerde, şeriat dilinde buna yev ve ahir dahi denilir. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Son gün. Ve bunda kaza ve hüküm manası da mündereçtir. Kaza yani yargılanıp karar verilmesi. Bir kaza trafik kazası gelmesin aklınıza. Kada, kadı oradan geliyor. Kadı hakim demek yani hüküm veren demek. Kaza da hüküm vermek demek yargılanıp hüküm verilmesi manası da bunun içinde mündericidir. Gerek Arapçada ve gerek lisanımızda olsun bu gibi yerlerde yevn ve gün kelimelerinin alalıklak vakit manasına kullanıldığı da malumdur. Yani ceza günü gelir, bu işin bir karşılığının olacağı gün gelir dediğimizde biz falan günü kastetmiyoruz. Vakit demiş oluyoruz. Bugün ne bir gündüz ne bir gece ee, ve ne bir gündüzle gece mecmu olan 24 saat manalarını olmayıp gerek gün, ay, yıl, asır, devir ila nihaye gibi bildiğimiz ve gerek bilmediğimiz zaman mikyaslarından herhangi biri olabilir bilmediğimiz zaman ölçütleri de vardır değil mi? biz ben öyle diyorum yani ee, kum saatinin öbür tarafına geçeceğiz öbür tarafta artık bambaşka bir boyut orası buradaki ifadelerimizle orada vakti ölçebilecek miyiz? Müddeti devri felek bir gündür, Adem bir nefes diye bir alıntı yapmış burada. Bugün dünya, yarın ahiret deriz, günlük hayatta ve bunun için dünya günlerine nazaran ahiret günleri bin sene veyahut elli bin sene gibi mikyaslarla ifham oluna gelmiştir. Bu izahdan anlaşılır ki Yevmiddin bütün ümitlerin veya meyusiyetlerin Hayal kırıklıklarının ileride mizanı haktan geçerek Allah'ın ölçüsünden geçerek son tahakkukunu bulduğu yani ümitlerimiz e, e, hani cennetlik olacağımızı ümit ediyoruz Allah'ın affına masalı ol. Peki öyle olacak mı? Efendim ne bileyim e, veya olumsuz şeyler düşünüyoruz öyle mi olacak? Bunlar hep mizanı hakta tartılacak. Efendim son tahakkuku son olarak karar verilecek gerçekleşecek bunun vuku bulduğu ve birbirlerinden tamamen ayrıldığı, yani hak ile batılın, işte, e, ye ile e, ümidin, birbirinden tamamen ayrıldığı son dem-i yakindir. Son kesin andır yani artık oradan sonra bir beklentin yok. Bundan sonrası artık ya gayeyi ümit olan ebedi rıdvan-ı ekber, o en büyük rıza makamı veya gaye-i yiys olan, yeisin son noktası olan ebedi hüsran-ı ekber. En büyük pişmanlık, en büyük hüsrandır. Ve bugün kıyamet gününün son lahzasıdır. Yani kıyamet kopuyor, işte mahşerde to insanlar diriliyor, mahşerde toplanıyor, hesap görülüyor. Onun son anıdır ve bu suretle yevmit din kıyamete işareti. Fakat bunun yevmi kıyamet olması dolayısıyla bir tenavülüdür. Yani dolaylı anlatımdır. Yoksa din kıyamet demek değildir. Yevmi kıyametin kıyamet yani ölmüşlerin dirilmesi demek olan ba's, haşru cemiyet, bir araya toplanma, vakfe yani e, mahşer meydanda ayakta bekleme yani tevakkuf ve intizar sual hisap mizan sırat nihayet bütün amellerin iyiye iyi sevabının kötüye kötü ikabının devziyle dağıtılmasıyla ceza gibi ahval ve merati bir bir mütezamindir bunların hepsini içine alır. Kıyamet bunların hepsi. Diğerleri bu son devre-i cezanın mebadı ve mukaddimatı olduğundan, yani bu kıyametin kopması vesaire, onun öncülleri olduğundan, burada yevm-i din nazmıyla bu gaye tasvih edilerek tergip ve terhibe kuvvet verilmiştir. Yani kıyametin kopuşu da söylenmiyor burada. Her şeyin sona erdiği ve artık geri dönüşün olmadığı, düzeltme şansının olmadığı, Herkesin bütün yaptıklarının karşılığını aldığı son karar demi. Yevimikliğin bu demek. Ama o sona şu geçitlerden geçilerek gidildiği için onlara da tabii zümlen işaret var. Fakat kıyamet günü denmesinden çok daha etkili diyor tergip ve terhip bakımından. Yani bizi sakındırma ve teşvik etme, dine teşvik, güzel amellere teşvik etme ve kötü ve yanlış yollardan bizi sakındırma açısından çok daha etkili. Çünkü kıyametin kopuşu evet bize dehşet veriyor ama daha belli olmadı. Yani hala bir ümidimiz var. Daha sonuç belli değil. Yani sonuçlar açıklanıp listeler ilan edildikten sonra artık o, o ana din günü diyor yani herkesin yaptıklarının karşılığını aldığı an Binanele yevmit din makamında yevmi kıyamet, yevmi sual, yevmi hesap denilmesi hem tercüme değildir, tercüme olarak yanlış çünkü din kelimesi bunları içermiyor hem de kuvveti ve sevki kelamı ihlal eder yani buradaki o vurgu yok yani o son ana insanın bütün yapıp ettiklerinin artık karşısına çıktığı ve hakkında son kararın verildiği, mahkeme kararının ilan edildiği anın o kuvveti yok bunlarda diyor. Ve daha ziyade tehvil ve terhip yani insanı böyle dehşete düşürür, korkutur ve uyarır insanı Yevmiddin'in o son nihai karar anı olması. Yevmiddin cezanın tahakkuk edeceği son gün demek olduğundan bu sureti beyanda dinin usulünden, akaidinden birini teşkil eyleyen ahiret akidesine ahiret inancını bir cüz-i cüz ile takrir ediyor ise de, din kelimesini manayı marufunda kullanmamış ve ona dolayısıyla işaret ve ima etmiştir. Çünkü ceza yerine din gelmesinde lafzi bir ima, sevap ve ikap manasında da mekasıdır dine bir işaret bulunduğu aşikardır demiş.'' Efendim müsaade ederseniz burayı haftaya da değil çünkü haftaya bayram ondan sonraki haftaya fikriyat diyecek ki bu fatiha ne zaman bitecek ben de bilmiyorum bir yerde inşallah e, günü gelecek bitecek. <gülüyor> Efendim, Bitmek kelimesini de sevmiyorum Kur'an'ın tefsiri biter arkadaşlar bitmeyecek de yani hak dinini okumamız bitecek hani öyle diyelim. Hepinize şimdiden hayırlı bayramlar dileyelim. Efendim ee, ve kendi hayatlarımızla ilgili arkadaşlar ızrari hususları ihtiyari olanlardan tam bir Furkan ile, feyzi Furkan ile ayırt edebilmeyi ve ızrari olanlarla barışık, ihtiyari olanlarda da çok gayretli olabilmeyi dileyelim Rabbimizden. Allah Teala. Bu uğurda zorluklarımızı kolaylıklara tebdil etsin. Onun sevdiği, onun rızasını kazanmamıza vesile olacak güzel amelleri bize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Bayram gibi bir bayramınız olsun. Sıhhat ve afiyetle huzur içinde inşallah. Bayram ertesinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.